Yeah. Look of Urgies. 18 Mart Pazartesi Yıl 2003 Ay 3 Gün 77 Kasım 131 1434 Hicri Cemazi Evvel 6 1429 Rumi Mart 5 Çanakkale Zaferi 1915 Koca Karisoğunun sonu Kırlangıç Fırtınası Günün Malumat Yaşlar Haftası 18-24 Mart tarihleri arasında Yaşlar Haftası olarak kutluyoruz Yaşlar haftası kabul edilmiştir Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılı yaşlar yılı ilan edildi Bütün yaşlara sağlık ve sabır diliyoruz Yemek listesi gün 77 Püreli kadın budu köfte Zeytinyağlı pırasa Salata ve meyve Büyük saatli marif takvim Oh, Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Açık Radyo Burası 94.9 Ve Açık Gazete Açıldı Yeni stüdyolarımızda Açılışımızı yaptık Huzurlarda Canton Tonbil ve Mert Öztekin var Günaydın. Günaydın Günaydın Bütün arkadaşlar da var Onları da söylemeyi ihmal etmemeliyiz tabii ki Ve bugün Yeni stüdyolarımızdan canlı yayının ilkini yapıyoruz Açılışımızı da bundan tam 17 sene, 4 ay, 3 gün önce çaldığımız parçayla yaptık açılışımızı. Kendim ettim, kendim buldum. Çünkü başımıza böyle şeyler geleceğini iyi kötü tahmin ederek bu yayın işine girişmiştik. Tophane stüdyolarında yeni yayında bütün gece oturmuş olan arkadaşlarla beraber biz uyuduk. Yani kendi payıma ben uyudum ama onlar bütün gece bunu son şeyi hazır hale getirmeye yayına çalışıyorlardı Evet evet gözlerinden anlaşılıyor zaten arkadaşlarında. Evet ama başarılı bir şekilde de yayına tam saatinde geçmeyi başarabildik Zaten bir edildiğimiz yoksa onun içinde deliksiz bir uyku ile geçirdiğimi söyleyebilirim evet, Gene de bir teşekkür hak ediyorlar galiba <gülüyor> Evet aynen öyle Şimdi bize şeyi de söylememiz lazım. Bu yeni yayın stüdyolarımızda, tophanede başladık. Fakat tabi bazı eksiklerimiz var. Özellikle de şeyde internet üzerinden yayınımızı... Yani belki dikkatli dinleyiciler de fark etmiş olabilirler. Açık her zaman verdiğimiz internetten dinleme tıklama adresini de vermedik. açıkradyo.com ya da açıkradyo.com.tr diye çünkü birkaç e, zamandır, birkaç günden beri internet üzerinden yayın yapamıyoruz. Üstelik dahası ...şeyi de yapamıyoruz... ...podcast evet, denine, ...podcast yayınlarını da yapamıyoruz... ...yani yayınların istendiği zaman... E, ...tekrar e, dinlenebileceği günün... ...herhangi bir saatinde... ...dinlenebileceği yayını da yapamıyoruz... ...ama bunların geçici... ...olduğunu da hemen... ...söyleyelim birkaç... E, ...çok kısa bir zaman içinde... ...bu sorunlardan... ...kurtulacağımızı ümit ediyoruz ama... ...durumu da bildirelim... Evet. ...öncelikle... Yeni yerimizde ilk yayınımız Bu şekilde başlamış oldu ee, Şimdi 1848'de Bugün ne olmuş Tarihte bugün neler olmuş ona bakalım 1848 Mart ayında başlayan Büyük Avrupa'yı saran devrim Dalgası Alman Prensliklerini Konfederasyonuna da sirayet etmiş Berlin'de de e, Yurttaşlarla Ordu arasında bir çatışma çıkmış Ve yaklaşık 300 kişinin Öldüğü haberi var Bu da Kuzey Almanya'da Çeşitli prensliklerden oluşan Alman birliği sağlanmamışken Henüz Prensliklerden oluşan Kuzey Almanya'da da bir devrim dalgasının Durumlarından hoşnut olmayan insanların Ayağa kalkmasına Devrime kalkmasına yol açmıştı 1871'de de ee, biraz da 1848 devrimlerinin devamı olarak ortaya çıkan Paris Komünü e, deklarasyonu var. Ee, e, Adolphe Gier, Fransa Cumhurbaşkanı o zamanki tarihte Paris'in tahliye edilmesini emretmiş çünkü Paris Komünü diye sıradan vatandaşların kurduğu bir kısa ömürlü ama eşitlikçi egalitarian bir Cumhuriyetin kurulduğu bir dönemdir. Ortaklaşa paylaşmacı bir yaşamın kendisinin de içine aldı. Kısa ömürlü ama tarihe de şanlı bir tarih mirası bırakarak geçen bir olay. Sonradan hepsi bu Özgürlükçü kalkışmanın eşitlikçi kalkışmanın bedelini ödeyeceklerdi birçoğu. Ee, katledilerek ya da hapsedilerek 1922'de bugünse Hindistan'da Muhandas Gandhi'nin e, sivil itaatsizlik suçundan dolayı İngiliz sömürgeci makamlarına valiliğinin emirlerini dinlemediği ve onlara karşı çıktığı için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bir var fakat ne iyi ki İki yıl sadece yatacakmış bu sivil itaatsizliğin bedeli olarak. Ama sonrasında hepimiz biliyoruz bu sivil itaatsizlik eylemleriyle başlayan son, olayların sonucunun ne olduğunu. 1989'da da Mısır'da bir mumya bulunmuş Keops piramidinin yakınlarında bir yerde 4400 yaşında bir insan bayağı iyi durumdayken mumyalanmış halde 1989 dediniz değil mi? evet 4400 yıllık bir insan bulunmuş mumya ve son olarak da şey söyleyebiliriz 1992 yılında bugün beyaz güney afrikalılar güney afrikada yapılan bir ulusal referandumda apartheid diye adlandırılan ırkçı politikayı sona erdirmek için ezici çoğunlukla ...oy kullanmışlar ve karar vermişler... ...bu şekilde... ...bir durumumuz var... ...evet Açık Radyo'da... ...yeni yayın dönemimizde... ...bu... Iı, ...ilk... ...açılışımız bu şekilde oldu... ...saat sekizi... ...çeyrek geçiyor yaklaşık olarak... Evet. ...yeni saatimizde yerleştirilmedi... Daha ...ama ben... ...görebiliyorum bir yerlerden saati... Ve bir özet verelim. Evet, Saaddin Malif takminin de belirttiği üzere koca karı soğuklarının sonuna geldik. Fakat bu koca soğukları e, hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde oldukça sert bir şekilde sonlandı. Ve e, neredeyse bütün Avrupa genelinde bir havalarda soğuma vardı. 20 dereceyi bulan soğuklar vardı. Ve bununla alakalı epey bir kar ve yağış haberi var elimizde. Evet kar ve yağış haberi var. İstanbul'da da vardı aslında bir e, hava durumlarıyla bir kısaca gözden geçirelim evet Türkiye'nin İstanbul'un Türkiye'nin ve belki de Avrupa'nın ve bazı dünyanın da başka yerlerinde çünkü aşırı hava olayları bir soğuk dalgası öyle bir esip geçiverdi. İstanbul'da kısa süreli bir kar yağışı fakat bayağı şaşırtıcı e, etkili olmuş. Şaşırtıcı ve etkili olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Sarıyer, Şişli, Taksim, Ümraniye, Çamlıca, Esenyurt gibi kentin yüksek kesimlerinde daha çok görülüyor. Türkiye genelinde de görülmüş bu yağış. Ee, Ankara, Bolu, Edirne, Kırklareli e, ve ülkenin doğusunda birçok şehirde bu kar yağışı yaşanmış. Ama iyi haber hava sıcaklığının bugünden itibaren artçağıymış. Kötü haber ise birçok bölgede bu yağın aşırı karların sel ya da toprak kaymalar neden olabileceğinden bahsediliyor. bahsediliyor. Ve 15 derece sıcaklığa da yükselecekmiş kısa bir süre içerisinde ortalama. Evet. Evet şimdi Avrupa'daki duruma da bakalım 15 dereceye çıkacak Bugün e, Ortalama İstanbul'da 10 derece olduğu gibi bir haber vardı dün Hatırladığım kadarıyla dün verilen haberden e, Mesela e, Avrupa'da baya ciddi şey yaratmış Kar yağışı ve soğuklar Belarus'ta Beyaz Rusya'da başkent Minsk'te e, tipi büyük tipi e, olmuş ve hayatı durdurdu deniyor. Çok sayıda trafik kazası tabii buz tutan yollarda bazı yerlerde yolların kapandığı bir var. Danimarka'da da sabah işe her zamanki gibi düz bir ülke orası ve altyapı şartları oldukça yerinde bisiklet kullanıyorlar ama eve başka kamusal ya da özel araçlarla taksilerle dönmek zorunda kalmışlar çünkü bisikletle donmuş olan yollarda imkan bulamamışlar hafta sonunun haberleriydi bunlar en ilginç şeylerden biri Rusya'da da ee, Rusya'da yoğun kar yağmış önce ama ondan sonra yağmura dönüşmüş bu sefer de çamurlu karların temizlenmesi için yoğun bir çaba var 2012-2013 kış mevsiminde de başkent Moskova'da toplamda 279 santimetre kar yağdı açıklanmış bu iklimsel ortalama normunun neredeyse iki katı olarak karşımıza çıkıyor ciddi bir İklim değişikliğinin bazı belirsileri görülüyor. 2013 Mart'ında 54 santim kar yanmış. Moskova'da da 65 santimetreyi bulmuş. Böyle bir şey. Ee, en ziyade etkili olan yerinde Macaristan'da oldu. Ee, o da tam şeye denk gelmiş. 15 Mart Ulusal Bayramı denk, Bayram evet. denk gelmiş. Yani, evet. Sizin Macaristan... de söyleyeyim. Bir daha söyleyip duruyordu bunu zaten Ulusal Bayram kutlamalarını yeni yükselen faşizan sağ dalgıyla beraber. Fakat kutlama yapamamışlar değil mi? Hayatta kalmaya çalışmışlar Macaristan'da insanlar anlaşıldığı üzere. Yani BBC Türkçe'den Tarık Demirkiran aktarıyor haber bültenleri 15-18 saattir araçlarından çıkamayan aç susuz insanların tıbbi yardıma gereksinim duyduğun, duyduklarına dair haberler veriyormuş. Ve helikopterler gidip geliyormuş yani düşünün Macaristan'ın ortasında helikopterler yollara inip insanlara yardım getiriyormuş. Ve e, Facebook'tan bir e, sosyal medyadan bir sanal kriz merkezi oluşturmaya çalışılmış ve bu gayet başarılı olmuş. Ve e, insanlar da sonunda dayanamayıp otoban duvarlarını yıkıp araçlardan kurtarılıp köylerde okul ve kiliselere yardım merkezlerine taşınmışlar. Çınmışlar. Evet. Böyle bir kıyamet sezaryo andıran bir durum evet, yaşanmış evet, Macaristan'da. Durma, evet. Ama evet. yani cumartesi öğleye doğru... ...cumartesi sabahı... ...Macaristan'da bambaşka bir güne uyandığından da bahsediliyor. Evet, Karman yani... ...şöyle de bir durum var... ...eksi on beş olmuş... ...eksi on beş derece ...gerçekten... ...yaklaşık altmış yerleşim birimiyle... ...tamamen bağlantı kopmuş... ...yüz altmış kentte de elektrikler kesilmiş... 3 metrelik yollarda kardan duvarlar oluşuyordu diye ya hakikaten bir apokaliptik manzara çiziliyor. Ordu göreve çağrılmış, tanklar, zırhlı araçlar vesaire. Yani Olağanüstü hal manasına geliyor galiba. Evet. Ama sonra birdenbire gene günlük güneşlik bir havaya kavuşulmuş. Her şey unutulmuştur herhalde... Evet. Salı gününden itibaren Türkiye'de de böyle olacak bütün bölgelerinde deniyor ama İstanbul bugün hala soğuktu geldiğimiz zamanda tabi iklim demişken birkaç şey daha söyleyelim çok uh, önemli e, sayılabilecek gelişmelerden biri de şu, 11 bin yıllık şey, Atlantic dergisinde çıkan bir yayın vardı <gülüyor> e, ve e, Ayvayı yedik diye çıkmıştı resmen. Başlık bu değildi değil mi? Aşağı yukarı böyle evet. We're screwed. Evet ayvayı yedik. Evet daha bile argo söyleyebilirdim ama ben biraz daha nezih söyledim. 11 bin yıllık iklim verisi bunu ispat ediyor diye. 11 bin yıldan beri bütün verilerin aslında daha önceki iklim... E, rekonstrüksiyonları yani iklim e, verilerini yeniden inşa etme süreci eskiden işte e, ağaç gövdelerindeki halkalardan bakılarak ölçülüyordu fakat yeni okyanus verileri de kullanılmaya başlamış şimdi teknolojik gelişmeyle ve şimdiye kadar olabildiğinden daha, daha çok daha gerilere kadar götürülebilecek bir Tarihi dönemlerden Bahsediyor Science çok saygın Science dergisinde Çıkmış Oregon Devlet Üniversitesinden Sean Markut'un Bütün ekibiyle beraber yaptığı Araştırmadan sonra Söylediğine göre Son 6 ya da 7 bin Yıldakinden Çok daha hızlı bir Sıcaklık artışı sadece son 100 sene içinde görülmüş. İşte böyle görüldüğü gibi zaman aralıkları daralıyor... ...ve son 100 sene içinde büyük bir sıçrama yapıyor sıcaklıkta. Ürkütücü, renkli grafiklerde daha rahat görünebiliyor. Yani sıçrama sadece tek bir tarafta da değil anlaşılan... ...hem yukarı hem de aşağıya doğru bir sıçrama var. Yani o garipliği de görebilmek Evet lazım Evet, var ama tabii asıl büyük... Ya aşırılıklar çok hızla gidip geliyor son özellikle 1961 ile 1990 arasında çok net olarak ölçmüşler fakat tarihte hiç görünmemiş yani binlerce yıldır görünmemiş yüksek derecelere ulaştığı ortaya çıkıyor yani daha önceki bütün tarihi bu yeniden yapma oluşturma süreçleri 2000 yıla kadar gidiyormuş ancak işte meşhur bu Michael Mann Penn State Üniversitesi'nden Michael Mann'in çok meşhur olan bu hokey sopası diye adlandırılan yani böyle eğri giderken birdenbire sopanın ucu gibi yukarı doğru kalkan bir grafik gösteriyor. Ama buna iklim inkarcıları bütün enerji şirketleri zenginler filan büyük bir şey gösterip Michael Mann'in şeylerine de girdiler internet yazışmalarına da e-mailine ve bunun aslında seçme böyle şeyler çekerek kendileri bilim insanların arasındaki yazışmalardan bu onların aslında kasten şişirdiğini Michael Mann'in söylediğini doğru olmadığını göstermeye çalıştılar halbuki doğru olan doğaldı ve Michael Mann'di onları ölçen ama şimdi Michael Mann'ın ölçtüğünden çok daha Başka bir yöntem kullanılmış ve deniz dibindeki okyanuslar dibindeki bir takım kabuklu hayvanların plankton gibi hayvanlara bakılmış böyle bir kum taneci büyüklüğünde aslında fakat orada kimyasal bir fotoğrafını çekebiliyorlar tabir caizse eğer ve orada ilk kalsiyum karbonatlı kabuklarını nasıl oluşturduklarının izleri var. ...ve oradan da çok net olarak... ...ortaya çıkarabiliyorlar... ...11 bin yılın... ...en büyük... ...sıcaklığının... ...şimdi olduğu ortaya çıkıyor... ...bu haber çıktığı zaman... ...Michael Mann de ...bir e-mail göndermiş... Şeye, ...heyetin başına... ...başına... ...bela aldın... ...haberin olsun demiş... ...şimdi bir takım böyle... Orman cinleri üstüne yürüyecek... ...senin de diye... Orman çünkü, cinleri dediğimiz fosil yakıt lobilerinin... E, e, ...para verdiği... ...gazeteciler ya da bilim adamları... E, ...herhalde çünkü. onu kastediyor... Evet. ...ve e, yani... ...sana ortalığı... ...cehenneme çevirmek için... ...sana ve ekibine her şeyi yapacaklardır... ...haberin olsun demiş ama... ...şöyle de bir şey var... ...ee... ...bu araştırmanın başındaki... ...bilim adamı da Sean Morecott... ...Marcott'da Oregon e, Üniversitesi'nden... ...demiş ki Michael ilk yaptığı zaman bu araştırmaları... ...o zaman küresel ısınma konusunda daha bir ortada tereddüt vardı demiş ondan sonra çok zaman geçti artık gözvan nizam var. <gülüyor> evet biraz Rumuna öyle geldi, evet. yani oyunun önünde de kamuoyunun oyununda katettiği önemli bir <gülüyor> pardon mesafe oldu demiş şimdi bakıyor bakalım iklim şüphecileri ya da ters gidenler nasıl karşılayacaklar demiş ama 11 bin yıllık bir veri ...bize iklim değişikliğinin ne olmakta olduğunu... ...ve hayvayı yediğimizi... ...gösteriyor doğrusu... <gülüyor> ...fakat bunu... ...ne kadar kabul ediyor insanlar... ...bilmiyorum yani Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...son yapılan bir araştırmada... ...yüzde altısı... unicornların var olduğuna inanıyormuş... mesela Amerikan nüfusunun... ...tek boynuzlu atların... ...yeryüzünde mevcut olduğuna inanıyormuş... %18'i güneşin dünya etrafında döndüğünü zannediyormuş. Ve o kanaatteymiş. Ama yani bu araştırmayı nasıl yapıldı da önemli sanki. Yani inanması gerçekten güç bir sonuçtan bahsediyorsunuz. Ama onlar sonuçlarla ve yöntemlerle ilgili değiller. Bu insanlara bir şey anlatmak çok kolay olmayabilir yani işte açıkça köysel ısınmanın artık bizi kasıp kavurduğunun en büyük belirtileri tümüyle ortada fakat e, ve uçuruma doğru leminler gibi topluca yürümekte aşağıya doğru düşmekte olduğum halde e, 11 bin yıllık kanıt filan ilk bir ...şey ifade etmeyebiliriz... ...ama yani bazı şeyler de anlam ifade ediyor olabilir... ...örneğin... E, ...Antarktika'da 2006 yılında... ...Türk Bayrağı'nda diken, yardımcı doçent doktor... ...Burcu Özsoy Çiçek... E, ...Milliyet gazetesine... ...buranın önemini anlatmış... ...dünya kaynakları azalıyor... ...enerjiye ve suya ihtiyaç artacak... İkisi de Antarktika'da var... ...şimdiden gidip orada bir yerleşke... ...kurmak zekici olur paylaşım hukuku nasıl oldu bilmiyorum ama biz seyirci kalmaya devam edersek hiçbir zaman hak iddia edemeyiz demiş ve ellerimizin bomboş kalacağını söylemiş evet orada bir hak iddiası <gülüyor> ancak kolektif bir çözümle olacağını, ulusal bir çözümle olamayacağını herhalde o... yazan devamında da söylüyorlar yazımcı doçent <gülüyor> hanım da biliyordur ve söylüyordur diye ümit ediyorum böyle bir durum var Peki biz bu 11 bin yıllık uğursuzluk Şahmet Tellal'ını da söyledikten sonra bir ara vereceğiz herhalde buçuk oluyor. Ama bundan sonra hangi konuları da ele alacağımızı kısaca söyleyelim. Önümüzdeki şeylerde bir... Nevruz kutlamaları var. Nevruz meselesi evet. var evet. Ee, oldukça sakin geçen bir Nevruz'dan bahsediliyor. Bazı yerlerde e, Arbedeler yaşansa da. Sonra bir Irak hikayesi var. 10 yıl sonra Irak'ın durumuyla alakalı bazı hikayeler aktarabiliriz. 100 binlerce kişinin sivilden öldüğü ve 10 yıl sonra tam 10 yıl geçti 2003'te başlamıştı Hı -hı. bu tarihte. Ve halen yeni hikayeler ortaya çıkıyor. Örneğin İspanya'da İspanyol gazeteleri e, Irak'taki İspanyol askerlerinin bir Iraklı mahkume işkence yaparkenki görüntülerini yeni ortaya çıkarmışlar. Olaydan tam 10 yıl sonra. Evet belki biraz da Kıbrıs Rum kesiminde ki panikten de bahsetme imkanı bulabiliriz. Kıbrıs'ta kurtarma paketi krizi vardı. Ondan da bahsedebiliriz. Ve kadın cinayetleri. Kadın cinayetleri de devam ediyor. Yaşanan bazı olaylar var. Ee, İstanbul'da ve Ankara'da öldürülen insanlar var ve eee Sara katil e, Sara Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Sara Sierra'nın katili e, zanlısı Ziya Tansel'in de yakalandığına dair de her gazetede görebileceğiniz bir haber var. Bunlardan bahsedebilirsiniz sanırım. Evet, şimdi ara. Açık kat up your room that that, Get that oh, you don't go out Friday night -jack. Don't go back You just put on your Açık Radyo Burası 94.9 Ve Açık Gazete devam ediyor Yak di yak adlı parçayla Devam ettik The Coasters grubundan Dinlediğimiz Ünlü parçalarından Biriydi bu da e, ilk yayına başladığımız zaman Elmadağ'daki stüdyolarımızda ilk yayına Başladığımız zaman Çaldığımız yanılmıyorsam ikinci parçaydı bol bol gevezelik anlamına lagaluga yapacağımızı söyleyen bir parçaydı yak. o anlama geliyor Argo ee, İngilizce'de Amerika İngilizcesinde yani bundan tam 17 yıl 4 ay ve 5 gün önce öyle oluyor değil mi evet ee, başladığımız yayında şimdi yeni e, tophanedeki stüdyolardayız 17 yıl sonra 17 yıl sonra hatta 17 buçuk yıla doğru gidiyor ve hala alaga yapmaya da devam ediyoruz ama dinleyicilerin desteği de 10. yılında devam ediyor bu ayın sonunda başlayacak dinleyici destek kampanyasıyla beraber şunu da söyleyelim ki e, bu yakıtı yak ya da lagaluga yapmamıza da çok fazla itiraz etmeyen hatta onu desteklemek gibi hep beraber, yapan, e, evet. hep beraber yapan onun da bir parçası olan önemlice bir kitlemiz de var onlara da sonsuz eskilerin deyimiyle medyunu şükranız yani sonsuz teşekkür borçluyuz ve bu şekilde devam etti ilginç bir şimdi daha ortalıktan dini bayağı e, Doğru dürüst kapıların bile tam açılıp kapandığından emin değilim ama gayet net bir yayın yapıyoruz. Evet, düzenli bir kaos olarak gördüm evet, ben açıkçası. düzenli bir kaos var sabaha kadar bütün e, pek çok teknik arkadaşımız oturdu burada. Geldiğimizde de daha ortalık tamamen dandini halindeydi. Buna rağmen de hemen, her şeyden her zaman olduğu gibi emindik birazdan. ...yayın saati geldiğinde girir, gireriz... ...ve hiçbir şey aksamadan... ...olur diye de tuhaf bir özgüveni... ...oluyor insanın... ...aklı çıktılar... ...onlar da biz de aklı çıktık onlara güvenmekte... Evet, ...muhtemelen şimdi dinleniyorlardır onlar ama... ...daha yeni başlıyor... ...bu kaotik düzenin... ...rutini... ...devam edeceklerdir onlar da... ...aynı şekilde biz de devam edeceğiz burada... ...evet maalesef... ...bizi İstanbul dışında... <gülüyor> ve e, Türkiye dışında dinleyen e, internet üzerinden dinleyen e, açık radyo dinleyicileri için birkaç günden beri devam eden şeyin durumun devam etmekte olduğunu da söyleyelim yani internet üzerinden yayınımız yok bu hem taşınmayla ilgili hem de aynı zamanda da eee Verici yani şeyde şeyle ilgili Şirketle de ilgili bir İnternet, şirketiyle, alakalı İnternet bir şirketiyle ilgili de Çözemediğimiz bir problem var Ama onu da Bir iki gün içinde Çözebileceğimize Güveniyorum Özellikle bizim takıma güveniyorum Gene bunu da çözeceklerdir diye Podcastlerde de durum aynıymış Ama o da aynı şekilde telafi edilecektir Evet yani podcast dediğimizde işte, işte indirilip Bilgisayarla indirilip istendiği anda Tekrar bütünüyle dinlenebilecek Pek çok programımız var Açık gazetede bunlardan biri Onların da Henüz tekrarını e, podcast'ten dinleme imkanı yok Ama bu da internetle olan e, internetteki Şeye bağlı Probleme bağlı Peki biz şimdi haberleri vermeye Devam edelim Evet, e, dün BDP'nin çağrısıyla Nevruz kutlandı. Nevruz kutlamaları yapıldı ve geçtiğimiz yılların aksine de olaysız geçtiğinden bahsediliyor. Fakat sizin elinizde başka bir haber var galiba. Şeyi unuttum be. Hava durumlarını söylerken bir de e, bir kötü haber daha vardı. E, Colorado'da erken mevsimden Orman yangınları gene baş göstermiş 2 Colorado eyaletinin kuzeyinde Ve cuma günü başlamış Ve ortayı, ortalığı Kasıp kavurmuş Beklenmedik derecede Yüksek sıcaklıklar Ve düşük Nemden dolayı diye Bu da zaten Kuraklıktan dolayı iyice Kasıp kavrulmuş olan bütün rekorları da kırmıştı. Geçen sene 2012 boyunca devam etmişti kuraklık. Küresel iklim değişikliğinden dolayı, ısınmadan dolayı. Bu çok kötü bir şey diye problem. Yaklaşık 1000 hektarlık bir alanın yandığından bahsediliyor Colorado'da. Ve e, bilmek ki bunun tepkisi oldukça ilginçti. Twitter üzerinden vermiş bu tepkiydi de. Şaka mı yapıyorsunuz diye sormuş. Yani evet. Danmart'tayız ama şeyle de yani Reuters'ın haberiyle de biraz tepki göstermiş. Reuters haber ajansı bunu bölge için kötü bir e, işaret uğursuz demiş. Çünkü o, orta ile daha daha kötü kuraklık şartları altında kaldığını ...söyleyen bir yayın yapmışlar. Ve bu ortayla istisnai arası... ...kuraklık koşulları deyince de... ...bilmakyabında isyan etmiş. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle diye. Yani, yani. Evet. Zaten yılın en... Yani Colorado eyaletinin... ...tarihinde gördüğü... ...en korkunç mevsimdi. Orman yangını mevsimiydi. Geçti mi sene? Geçen sene evet. Ve devam ediyor tabi. ...650 ev... ...yok olmuş ve 6... ...kişi de ölmüştü... ...ve işin en... ...yani oldukça kötü bir olay fakat... ...daha da kötü tarafı işin... E, ...bu orman yangınları sadece ormanlık kalanlara... ...etkilemiyor, insanların da yaşadığı... ...bölgelerde etkileyip... E, ...insanların da yaşadığı bölgeleri terk etmesine... ...neden oluyor, geçtiğimiz sene... ...buna dair oldukça fazla haberden bahsetmiştik... ...özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...de Balkanlar'dan... Başlamış Mart ayında yine başlamış ve insanlar yüzlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. Ki ormanda, o ormanda yaşayan canlıların durumundan da hiç ee, bahsetmesek olur mu? Evet, evet aynen öyle. Yani bu senenin zaten e, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünyanın her tarafında çok kavurucu berbat bir yaz olması ihtimalinden çok sayıda bilimsel rapor bahsediyordu, görüyordu. Göreceğiz bunu inşallah olmaz diyelim ama inşallah ve maşallahla da, da bu işi edebilir miyiz? Onu da bilmek mümkün değil. Evet bilim insanları söylüyorlardı kışın başındayken oldukça yoğun ve sert bir kış geçeceğine dair bilgilerden bahsediyorlardı. Nitekim öyle Arkasından de oldu. Arkasından da berbat bir yaz. Şimdi de yaz, evet. Peki biz bu belki son yarım saat içinde 5-10 dakika daha ayırma durumunda kalabilir iklim meselesinde birkaç ilginç yazı, makale ve rapor daha var üzerinde dururuz. Ama şimdi Türkiye'nin büyük barış görüşmeleri meselesine e, ve çözüm diye adlandırılan meseleye... Bir daha bakalım sen Nevruz'dan bahsetmiştin çözüme bir adım daha deniyor neymiş? Evet birçok ilde e, dün kutlanmış e, Nevruz kutlamalarında barış sloganları atılmış. E, geçen sene İstanbul Valiliği izin vermemişti hatırlarsınız Nevruz kutlamalarına. Ve kutlama yapmak isteyenleri de gözyaş artıcı gaz ve tazlikli suyla müdahale etmişti. Kazlı Çeşme meydanında fakat bu yıl e, Kazlı Çeşme meydanına kutlamalara binlerce kişi katılmış. Barış ve Demokrasi Partisi e, dün birçok ilde düzenlemeleri kutlamalar, e, düzenlemeleri bu kutlamaların e, finalinde 21 Mart'ta Diyarbakır'da yapılacağını da duyurmuş. Ve e, İstanbul'daki miting için sahneye kurulan Sinevizyon'da e, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve bu yıl için Nevruz için belirlenen Öcalan Özgürlük ve Kürtleri Statü sloganı yansıtılmış. Birçok yerde düzenlenmiş bu Nevruz kutlamaları kutlamaları bazı yerlerde de arbede çıktığından bahsediliyor. Evet ama yani genellikle tamamen olaysız ve e, Türkiye'de genelde hakim olan e, bir pozitif hava yani herkesin bunca korkunç kayıptan sonra yani 40 hatta 50 bin kişi deniyor e, şeyde e, faili meçhul cinayetlerin de içinde bulunduğu yani 17 bin insanın da hesabı hiçbir şekilde verilmeden ortadan kaybedilen ve bir daha cesetleri bile bulunamayan akıbetleri tamamen meçhul olan insanların da içinde bulunduğu 50 bine yakın kayıp var 30 sene içinde. Ve tabi çok önemli bir noktayı da söyleyelim bunların çok büyük bir çoğunluğu 40 binin üzeri belki 45 bini de e, Kürt ölenlerin. Hı. ve bu artık bir barış özlemini hat safhaya getirmiş gibi görünüyor buna karşılıkta tabi bu işin özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık Türkiye'ye özgü bir başkanlık sistemine bağlanabilmesi ihtimalinin de yarattığı bazı kaygılar da var yani bu başkanlık olursa ancak bu şekilde barışa gidebiliriz şeklinde bir anlayıştan kaygı duyan yazılar da arada var ve söyleşilerde belki onlara da Ali Bilge ile de konuştuğumuzda da daha etraflıca değinme fırsatımız olabilir i̇şte Neşe Düzel tekrar röportajlarına mülakatlarına başladı taraf gazetesinde bir aradan sonra ve yaptığı bir, ilk mülakatlardan birinde anayasa hukuku profesörü Ergun Özbudun'la Profesör Doktor Ergun e Özbudun'la başkanlık sistemi olmadan da barışın olabileceğini söylüyor Özbudun bu söyleşide Türkiye barış yapmaya mecbur başkanlık ve barışı birbirinden ayrılmaz biçimde düşünmekse Hatalı bağlantı kurulmamalı demiş barış başkanlık olmadan da olur diye önemli bir görüş diyor. eskilerin deyimini bol bol kullanmaya başladık zaten artık iyice böyle geriye dön dönük bugün ne neydi yaşlılar günü mü haftasıydı evet evet ben iyice Osmanlıca konuşmaya <gülüyor> başlayabilirim o zaman hiçbir sağınca sözü Benden kaçanlarında gidebileceği bir yer var Avlumuz var burada yeni koridor yok Koridorda fazla geniş bir koridorumuz yok Ama avlumuz var Ve orada da İnsanlar benden kaçabilirler Yaşlılar Günü ve haftasını kutluyoruz Evet yani Ergun Özbudun da demiş ki Başkanlığın Kürtlere bir yararı yok Türkiye'nin hayati sorunu olan Kürt meselesinin çözümünü Başkanlık sistemiyle ilgili pazarlığın unsuru haline getirmek etik değil diyor Bu çok önemli bir nokta Yani barış ve düzen için yapılan Barış ve huzur için daha doğrusu düzeni Tam o anlamda yanlış anlaşılabilir diye söylüyorum. Ama böyle bir şeye bağlamak barış sağlanmasına 30 küsur yılda herkesin fevkalade büyük acılarla acılar içinde kalmasına yol açan durumda bu Kürt meselesinin çözümünü başkanlık sistemiyle ilgili pazarlığın unsuru haline getirmek etik değil diyor ahlaki değil diyor yani. İkisinden birini seçmekten bahsediyorsun evet. ya başkanlık ya barış. Gibi. Evet yani bir pazarlık unsuru haline getirmek <gülüyor> bu tip başkanlığın Kürtlere de yok. Başkanlık sistemi olmadan bu ülkede barış olamaz mı? Mükemmelen olur. İngiltere, İra'yı Irish Republican Army yani İrlanda Cumhuriyet ordusunu parlamenter sistemle çözdü. O da terör örgütü. Başkanlık ve barış ayrı tutulmalı ve yarı demokrasiye gidilmemeli diyor. Başkanlık sistemi Yasama ve yürütmenin sert ayrılığına dayanır. Sistemin özü başkanın meclisi feshedememesidir. Başkana fesih yetkisi verirseniz sistemi dejenere edersiniz demiş. Yani yozlaştırırsınız diyor. Ve detay da vermiş. Adalet ve Kalkınma Partisi anayasada başkana meclisi fesih yetkisi istiyor. 20 Latin Amerika ülkesinden sadece 3'ünde var bu yetki demiş. Ve evrensel ilkeye göre hakimler savcılar yüksek kurulunun üye çoğunluğu hakimleri seçtiği hakimlerden oluşur. Şimdi bundan da vazgeçiliyor. Evrensel hukuk normları ilkeleri de çiğneniyor. Yani sadece hukuk değil üstelik de etik normların da çiğnenmekte olduğunu belirtiyor Ergun Özbudun. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık sistemi... Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu gibi yapıları da siyasilerin denetimine veriyor ki yargı asla bağımsız olamaz bu sistemde. Ve şöyle de diyor Barış'ın ateşli taraftarı olabilir ve hükümete tam desteğinizi verebilirsiniz ama başkanlık gibi konuları da eleştirirsiniz demiş. Çok önemli bence bu mülakat. Gelişmelerden ümitli misiniz sorusuna da şu ana kadar süreç ümit verici tarzda gelişti ama kolay bir süreç değil diyor. Çetin bir pazarlık olacak bize düşen sürecin arızasız yürümesini ve tuzaklara düşmemesini sağlayacak şekilde süreci desteklemektir. Ben şahsen barış sürecini bütün kalbimle destekliyorum ama bu başka alanlarda hükümet eleştirilmeyecek demek değildir. Barış sürecinin ateşli bir taraftarı olabilirsiniz ve hükümete bu konuda tam destek verebilirsiniz. Ama başkanlık sistemi veya başka eleştirilebilecek noktalar olursa da orada fikrinizi beyan edersiniz. Barışla başkanlık arasındaki alışverişe karşı çıkabilirsiniz. Bu alışverişe karşı çıkmak barışa karşı çıkmak anlamına asla gelmez demiş. Çok önemli bir ayrım yaptığını e, düşünüyorum. Profesör Özbudu'nun bu bu şeyine. Yani demokratik eleştiri mekanizması ancak bu şekilde çalışabilir. Aslında aynı şeyi Radikal Gazetesi'nde bugün programcımız... ...Cengiz Aktar'la da yapılmış bir söyleşide de görmek mümkün. Ona da bir göz atalım mı? Radikal Gazetesi'nde ezgi başaran... Kendisiyle bir söyleşi yapmış. Ve benzer bir ayrım çizgisinden bahsediyor Cengiz Aktar'da. Yani e, bulabilirsem tabii. Siz onu bulurken istiyorsanız... Şey efendim, evet. ee, Murat Belginin de Cumartesi günü köşesine taşıdığı bu konuyla alakalı bir e, notu vardı onlardan da bahsedelim şimdiki bölücü sorunun barış süreci denen şeyin bed, e, bedelinin başkanlık sistemi mi yani Tayyip Erdoğan'ın hegemonluğunun e, anayasal hale gelmesi mi olacağı sorusunu sormuş ve şöyle devam etmiş Murat Belgede, siyasi olaylar idealize edilebilecek bir boşlukta değil, başka siyasi ve her türlü olayla biçimlenen bir konjonktür içinde ortaya çıkıyor demiş. Bu konunun gidişatına isterseniz hatta deyin diyor. Bakılırsa bu sumut biçimi alacağı benziyor, öyle olacaksa Kürt sorunu barışçı biçimde çözülsün ama sistem değişmeden kalsın demek... ...bizim maksimalist tavrımız olacak... ...ben de e, ben kendi hesabıma... Barışı, ...barışı çözüme öncelik veriyorum... ...demiş Murat Belge... ...ve oraya varmanın ya da yaklaşmanın oluşturacağı... ...ortamda demokrasi sorunu için... ...mücadelenin de kolaylaşacağını... ...düşünüyorum demiş... ...ve e, ama diye eklemiş... ...tam barışa giderken... ...demokrasi diye kafayı karıştırmayın... ...yalın kattığına da sonuna kadar karşıyım... ...demiş... Evet şimdi pazartesi Söyleşisinde Ezgi Başaran da Benzer bir şeyli Soruyu e, Şeye soruyor e, Cengiz Aktar'a sormuş Bahçeşehir Üniversitesi'nden Uluslararası İlçiler Uzmanı Ve Avrupa Birliği Konusuyla uğraşan Açık Radyonu'nda e, Neredeyse Başından beri Programcısı olan Cengiz Aktar diyor ki e, yani bu çözüm sürecinin bu aşamasında başkanlığı tartışmak tali bir mesele olduğunu düşünüyordum diyor Ezgi Başaran. Düşünüyorum ama siz bu hafta içinde hiç de öyle olmadığını yazdınız. Neden? Çünkü barış karşıtı bir söylem olduğunu da belirtmişler. E, e, diyor ki Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde en temel engel ama esas süreç demokratikleşme meselesi. Bunun içinde de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha hala beceremediği demilitarizasyon ve serbest bırakamadığı başörtüsü de var. Yani hayati soru şu Türkiye 21. yüzyılda birlikteliğini nasıl tarif edecek demiş ve şeyi söylüyor ne gibi tehlikeler var yani bize deniyor ki diyor aktar şu anda sabredin endişelenmeyin ama iyi de çözümün bekası için şimdiden tehlikelere dikkat çekmek gerekiyor demiş ne gibi tehlikeler olduğu sorusuna da diyor ki baş, biri başkanlık diyor yani başkanlık doğası gereği kötü bir model değil deniyor diyor son 4-5 yıldır otoriter bir icraat var kontrol denge denetleme laflarını duyunca sinirlenen bir siyasi irade var Şimdi Türkiye'deki bütün kurumlar... ...tamamen tek bir merkeze biat eder. Tabi ol, olur... ...hale geldi diyor. Bu bir varsayım falan değil. Türkiye'nin bugünkü gerçeği. Bir an önce bunu kabul edelim. Ve AK Parti'nin önerdiği başkanlık sistemine bakarak da... ...nasıl bir başkanla... ...karşı karşıya kalacağımızı görmek zor... ...değil demiş. Sonuçta... ...yani... E BDP'yi ve AKP'yi samimiyete davet ediyorum demiş. Bugün Öcalan'ın ve başbakanın şahsi ajandalarıyla şekillenen bir siyaset alanı var demiş. Böyle bir tartışma gerçekleşmiş. Evet, tartışmalı bir durum var. İlk olarak bunu belki de Türkiye'de medya'da en çok net olarak koyanlardan biri de Ali Bilgeydi. E, açık radyo e, internet sitesinde yayınlanan yazısıyla bu başkanlık sistemine bağlanmasının sakıncaları üzerinde şimdi birazdan da ona bağlandığımız zaman e, ona e, da şey yapacağız zaten bu konuyu da aynı şekilde ele alacağız soracağız yani e, Radikal İki'de Radikal de dünkü Radikal İki'nde de Ahmet İnsel yine programcımız ve öğretim üyesi akademisyen Ahmet İnsel de 2B kapanı ve Türkmen başlık başlıklı çok e, önemsenmesi bence gereken bir yazı yazdı ve e, şunu söylüyor 2B'den kastı bu orman varla ilgili kanun değil tabii başkanlık ve barış birbirinin ayrılmaz ve tamamlayıcı parçası olarak sunan stratejiden bahsediliyor bu Türkiye'de sağ siyaset geleneği güçlü yürütme zayıf yasama ve itaatkar yargı üçlüsüne dayanan siyasal idealini 12 Eylül rejimiyle paylaşmaktan geri kalmadı diyor ve ciddi bir tuzağı dağrı da ııı e, ...belgenin değişiğiyle gelişatının uçlarını o da veren bir önemli yazısı yer alıyor Radikal de Belki bütün bunları içeren bir tartışmayı da Ali Bilge ile bu başkanlık meselesi üzerinden konuşabiliriz. Çünkü buna ilginç bir örnek de veriyor. Mag magzen. Mahzen dediğimiz Türkçe'de Şeyde bir sistem bu Bugün Fas'ta da Mesela Maghrib ülkelerinde Kuzey Afrika'da Yürütülen Mahzen sisteminden bahsediliyor Yani bir otoriterizm Kişi ve çevre değiştirerek Devam edecektir Destekçi yönetici ve Aynı zamanda nemalanıcı bir çemberin Adı kralın etrafında Tek kişinin etrafında Mahzen sistemi yani. buna gidilir diyor yani siyaset ve ticaret esas olarak bu çember içinde yapılır yiyeceklerin depolandığı koruma altına alınmış yer ilk anlamıydı şimdi bu dilimizde mahzen olarak kullanılıyor bugün Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen haberleri yapanlara karşı gösterdiği tepki de Türk usulü başkan olduğu zaman aynı kişinin öfke ve memnuniyetsizliklerin nelere yol açacağı hakkında bize yeterince fikir veriyor demiş. Ve yani başbakan eleştirilir işini yapmaya devam eder ama başbakan batsın bu gazetecilikler ve Hasan Cemal gazeteden kaybolur. Arada önemli böyle farklar var. Buna dikkat çekiyor. Tehlikelere, tehlikeli ve dikenli bir yola dikkat çeken yazılar da yer alıyor bugünkü gazetelerde bugünkü dünkü ve cumartesi günkü gazetelerde hepsini içerecek bir şekilde belki Ali Bilge ile konuşabiliriz şimdi anı veriyoruz Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın, günaydın Ali ben. Bey. Evet, yeni e eviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sabaha kadar oturdu arkadaşlar. Ve her zaman tipik bir manzaraydı. Yayın, son dakika. Var, son, değil dakika değil değil son on dakikada filan her şey yolunda olduğu ortaya çıktı. Ve yayına hmm. başladık. Biz de tam 17 hmm. yıl hatta 17 yıl 4 ay ve 5 günlük bir süre önce başlattığımız ilk yayında çaldığımız parçayı çalarak başladık yayına o da Neşet Ertaş'tan kendim ettim kendim <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Baş başımıza gelecekleri biliyorduk ama dinleyicinin de ve programcılarımızın da desteğiyle bugüne kadar da geldik yeni yerimizde de böyle devam ediyoruz işte valla güle güle yeni evinizde, e, radyonun evinde. E, ben de e, bu yayına ulaştıran bütün emeği geçen arkadaşlarımıza uzaktan da olsa bir teşekkür edeyim. 10 e, yıla yakındır e, radyonun içinde yer alan bir kişi olarak. emeği geçen herkese de teşekkür ederim ve yeni e, yerde bilirim bu taşınmaların ne demek olduğunu. Öyle öyle bir radyonun e, yayın metnesi daha ızdıraplı. Onun için e, gerçekten Uykusuz kalanlara, yorulanlara e, toplan bir teşekkür edelim. Evet ben İhtiyacı de... İlteyici programcı olarak. Çok sağ olun. Evet yani... ilk, yani ilk, ilk, ilk bağlantımızı fırsat... yapıyoruz değil mi? Efendim? İlk bağlantıyı yapıyoruz. İlk yani bağlantıyı yani yapıyoruz evet. evet. Maalesef internet üzerinden yayınımızda bir sorun var. Evet ee, öyleymiş. Türk Telekom'dan da kaynaklanıyor. Asıl şeyden değil yani. Ne taşınamadın da e, bazı teknik problemler oldu. Onun önce olmaya başlamış bana idemekle evet. ben aslında ideme e, söyledim. E, sonra kendim de kontrol ettim. E, inşallah o da yakında çözülür. Evet onun da e, bugün yarın çözüleceği umudundayız görüşmek. Her şey çözüleceği bir döneme girelim evet. inşallah. <gülüyor> evet bugün bir de zaten konumuz da çözüm konuşacağız değil mi? İmralı süreci, çözüm süreci, barış süreci çeşitli biçimlerde adlandırılıyor. Sizin ilk e, yani sözünü ettiğiniz daha doğrusu yazısını da yazdığınız Açık Radyo'nun da internet sitesinde yer verdiğimiz bir şey de vardı. Daha önce programlarda da sözünü ettiniz. Bu barış e, süreciyle gündemiyle Başkanlık gündemini yani özel gündemlerin de birbirinden ayrılması gerektiği konusunda. E, Valla şimdi gerçekten e, o konuya e, işaret etmiştik ve onu da dillendirmiştik. Yani e, başkanlık e, sistemi ve yeni anayasa içerisinde böyle bir e, modelin yer almasıyla... Kürt sorununun çözümeye ilişkin adımların atılması ve barışın sağlanmasının, eklemleşmesinin, eklemlenmesinin ortaya attığı sorulara ve tartışmalara işaret etmiştik. Nitekim sonradan da son bir ayda bu konu oldukça kamuoyunun gündemine oturdu. Hatta bu konuda acele bölünmeler bile yaşanıyor. Yani sonuçta bir barış süreci o kadar etraflı böyle bir etnik sorunun çözümü o kadar ummadığımız anaforlara sebebiyet veriyor ki bunu çok net görebiliyorsunuz. Bir kere bir etnik var ülkeniz içerisinde bir ülke toprakları içerisindeki bir etnik grupla çatışmalı bu sürecin çözümü sadece o çatışmalı ülke devletiyle ya da hakim etnik grupla sadece o savaşı, o mücadeleyi, e, hakların mücadelesini veren etnik grup arasındaki bir barış sağlanması ve onun arasındaki çatışma ve bunun ötesine çıkıyor iki grubunda yani e, çatışmalı grupların kendi içindeki yeni e, çatışmalara, yeni tartışmalara sebebi ettiriyor. Nitekim bu İmralı görüşmeleri diye adlandırdığımız Sürece başlangıcından itibaren bunu yani iki e, devlet Kürt e, hareketleri, siyasi hareketleri arasında e, bir e, sürecin yönetilmesi olduğu kadar Kürtlerin kendi içerisinde e, bir çatışma ve başka e, tartışmaların ortaya çıktığını aynı zamanda Türk e, kesimliği açısından da baktığınızda nüfusun büyük bölümünde bu konunun e, kendi arasında e, çekişmeleri, e, yani taraflar arasındaki çekişmeleri yönetimi olduğu kadar kendi içinde çatışma ve çekişmelerin yönetimi e, ön plana çıkıyor. Nitekim bunu da e, görürüz. Özellikle de e, Kürt e, hareketleri içerisinde ki durumu da gözlemleyerek bunu söylemek mümkün. Zaten barış sürecine e, e, Türk e, devletinin e, içindeki farklı yaklaşımlar olduğu, hükümet ve muhalefet arasında farklı durumların olduğu ortada. Dolayısıyla böylesine bir barış süreci çok yönlü e, parametrelerin, denklemlerin e, kat çözümününe yine gerektiren gerçekten zor bir problem ama bu işler böyle yani dolayısıyla buna bir şey de eklemek mümkün. Yani Türkiye dünyanın yani İrlanda'dan farklı bir yerde İrlanda'nın sorundan yani çok böyle e, petrol dünyasının, enerji dünyasının ortasında bir yerde e, değil İrlanda. Ama Türkiye'nin böylesine bir etnik problemi ki 150 yıla dayanan e, bir buçuk asırdır devam eden bu problem aynı zamanda dünyanın bütün gözünün odaklandığı bir bölge ve dolayısıyla sadece iki bir devlet ve bir etnik grup arasındaki ve etnik grupların kendi aralarındaki içindeki çatışma ve çelişkilerin yönetiminin dışında bir de bölgesel tarafıyla meseleye bakmak gerekiyor. Eee de netameli bir bölge olduğu için de yani denkleme yeni denklemlerde bu şekilde eklenebiliyor. eee Tabii ki şöyle bir şey yaşıyoruz. böylesi bir barış sürecinin demin işaret ettiğimiz, başlangıçtan beri işaret ettiğimiz başkanlık ve anayasa, yeni bir anayasa meselesiyle eklemlenmesi, özellikle başkanlık sistemiyle eklemlenmesi ortaya bir takım güvensizlik ortamları da yaratıyor. Bütün bu eleştiriler, yani yaptığımız, söylediğimiz her şey uzun yıllardan beri bu kanayan yaranın, çözümüne de yaşadığımız metcezir manzaralarını yaşamamak için. Çünkü bu metcezir manzaraları barışın ateşkesler, işte silahların susması, silahların toprağa gömülmesi, tekrar çıkması gibi manzaralar bu toplumu Kürtleriyle, Türkleriyle yeterince yıpratmış durumda. Dolayısıyla bir barış sürecine girerken Etraflıca konuşmak gerektiği e, ve bütün detaylarıyla eklemlendiği e, meselelerle birlikte ortaya koyarak e, konuşmak gerektiği ortada. nedenle kamuoyu içinde kanaat, önderleri yazarlar, çizerler her, hepimiz bir şeyler söylüyoruz. Ama burada tabii ki farklı farklı düşünceler söz konusu olabilecek nedeni yani tahammülü. Etmek çok zor. Kürt ve Türkiye devleti arasındaki Kürtlerle ve bölgedeki Kürtlerle metcezir yaşamak istemediğimiz için bütün detaylarıyla meseleyi konuşmak ve ödelemek istiyoruz. Bunun altını çizelim her şeyden evvel. Çünkü gerçekten bu meselenin çözümüne adımlar atılırken geri bir noktada bir demokrasi istemiyoruz. İleri bir demokrasi içerisinde Kürt sorununun çözümünü istiyoruz. Bunlar, bunların birbiriyle e, bağlantısını görmezden gelen bir çözüm zaten olamaz. E, Türkiye Kürt sorunu çözdüğünde çözmeye ilişkin adımlar attığında demokrasisini de genişletmiş olarak çıkmak durumunda. Yoksa bu göstermelik bir uğraştan öte gitmez. Aynı zamanda yani e, işaret ettiğim husus yani böylesine bir barış sürecine içine girilmesi e, Kürtlerin e, Kürt Örgütlerinin ve e, Kürt e, kökenli insanların kendi aralarındaki ilişkilerinin de yeniden e, organize olmasını gerektiriyor. Aynı zamanda Kürtlerle Türklerin ilişkilerinin düzenlenmesi organize olması olduğu kadar. Yani ta yayınlarımıza başladığımızdan itibaren Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türklerle Kürtlerin e, bu etnik kontratlarını toplumsal 23 kontratı bugün ortadan kalkmış durumda zaten diğme olmuş kontratı yenileme çabaları oluyor, oldu son 10 yıl içerisinde dolayısıyla bunlar yenilenirken e, kendi iç e, bu, e, bu e, kesimlerin kendi içerisindeki e, ilişkilerin de düzenleneceği bir süreç bunlara odaklanmadan e, e, meseleyi anlamak ve e, daha ileri bir noktaya e, ulaştırmak pek mümkün e, olamayabilir bunları da her şekilde tartışmamız gerekiyor Evet, evet bugün... yani e, Ali Bey bugün e, aslında tam da bu mesele üzerinde gerek cumartesi gerek dün ve gerekse bugün çıkmış yazı ve konuşmalar mülakatlar var. Dört e, sini biz tespit edebildik sizin de e, yani yazınızdan da kalkarak işte bir Murat Belge yazmıştı e, taraf gazetesinde e, hafta sonunda daha sonra... E, bu e, Ahmet İnsel mesela e, Pazar Radikal 2'de e, dün çıkan 2B kapalı ve Türkmen başılık diye bir yazısında bugünkü e, Radikal Gazetesi'nde Cengiz Aktar dostumuzla da yapılmış bir Ezgi Başaran e, söyleşisinde de ve Ergun Özbudun'la yapılmış da tarafta bir Neşe Düzel Söyleşisi'nde hep aynı nokta üzerinde farklı bazı ayrıntıları vurgulanarak belirtiliyor. Bu çok önemli bir şey çünkü yani mesela Ahmet İnsel'in de söylediği gibi tüm değişim ve dönüşümlerine rağmen Türkiye'de siyasal rejimin en güçlü süreklilik arz eden niteliği otoriterizm. Kişi ve çevre değiştirerek devam edecektir diyor. Ta bu e, ilginç biçimde böyle bir başkanlık olursa Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığı sırasında fiilen elinde bulundurduğu yetkilerin benzerine benzer bir şey oluyor diyor. Ve bunu da e, mahzent sistemi diye Maghrib ülkelerinde FAS'ta özellikle işte dar bir çevrede kral ve etrafındaki destekçi yönetici ve nemalanıcı çemberin adı diyor böyle bir tehlikeye işaret ediyor mesela Ahmet İnsel, şeyde Ergun Özbudun'da etik açıdan çok barışla başkanlık sistemini bir araya getirmenin ayırmanın etik olarak çok önemli olduğunu bir araya getirmenin etik olmadığını söylüyor ve önemli sakıncaları başkanlık ve demokrasi sizin de vurguladığınız demokrasi açısından çok önemli vurguluyor Aynı şekilde Murat Belge de. Evet o da tam barışa giderken demokrasi diye kafa karıştırmayı yalın katlına da karşı olduğunu söylüyordu. Evet yani bütünüyle böyle bir tablo var ve işte, Ahmet'in senin özellikle son şeyini şöyle söyleyeyim Kürt sorununu çok küçük adımlarla ve uzun bir zamana yayarak çözme stratejisi benimseydiği izlenimini veriyor diyor Başbakan ve AKP. Çözüm yönünde adımlarını büyütmeye ve hızlandırmaya bugün zorlamak gerekir Gerişi, geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinmesini hızla sağlamak son derece önemli diyor yani yoksa işte bu milliyetteki Hasan Cemal örneğini de vermiş yani riyakarlıktır ikisini eşit karşıt güçler gibi görmek başbakan eleştirilir ve işini yapmaya devam eder başbakansa batsın bu gazetecilikler ve Hasan Cemal gazeteden kaybolur bu durumu eleştirmeye yeltenen başka gazetecilerin sözü sansürlenir Başbakanın kendisi mi işten attırır, sansür yaptırır? Hayır ama mahzen işte tam böyle işler demiş. Yani sonuç olarak iki B denkleminin Türkmen başına kadar gider bunun sonu diyor işte. Ee, Türkmenistan'da görülen bu seçilmiş otoriter yetkilerle ve Kürt sorununun olası çözümünü tehdit eden şeytani kapanı bozmanın belki yegane yolu da bunu hızlandırmak, demokratik olarak bastırmak demiş. Ne diyorsunuz? yani ben aynı şekilde zaten değerlendirmiştim bu eklemlenmenin yanlış olduğu evet. üzerine tamamen katılıyorum daha önceki şeylerde de söylediğim gibi yani siz yazarın bastın bu medya değil bir yazarın işime son verdirme gayretinde bulunacaksınız ve kürt sorunu çözme gayretiyle ikisini eşler bir kuru... ...kulvar içerisinde götürmeyi çalıştığınızda olmaz böyle bir şey. E, Bunu da samimiyetsiz olduğunu da e, söylemiştim. E, birincisi gerçekten e, bir bu meselede bu konu e, bam noktalarından bir tanesi. Bunlara işaret etmek barışın e, istememek anlamına gelmeyeceğini herkes bilir. E, sadece e, yani gerçekten şunu da e, altını çizmek lazım bu konulara ilave eten dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi de bu barış konusunun müthiş bir şekilde Öcalan'a odaklanması evet. yani bu bu odaklanma da bence tehlikeli bir şey çünkü yani devlet bütünüyle bu hareketi Öcalan üzerinden yakalamaya çalışıyor. Ve Öcal'ın üzerin, üzerinden Sinah etmeye çalışıyor e, Bütünüyle yük Bütünüyle olay Öcal'ın üzerinde Düğümleniyor Ben bu işte TKK'nın yönetici Kargılarını açıklamalarını Bulduğumuz kadarıyla okumaya e, Çalıştım Yani e, bunlar Gündemimizde böyle bir baş Yoktu diyorlar Ama İmralı'dan gelince yani, ve İmralı bu meselede Tabi ki yani buyur önce sen buyur diyor e, diğer unsurlar e, hiç kimse ocalanın direkt karşısına almıyor e, ama devletin kontrolünde bir liderlerin olduğunu da e, ishas ediyorlar ve ortada henüz net bir şey yok diyorlar şimdi e, işte kamu görevlilerinin serbest bırakılması e, da bulunuyor. ama mesela yani bunun karşılığında bir şey istemi, istemez mi sonuçta bütün bu barış şeyleri karşılıklı ödünlere dayalı bir olaydır şimdi ortada da bir Robosky olayı var değil mi yani? Şimdi sen hani bunun karşısında ki sorumluları ortaya çıkarmış mısın? Mesela bu da Kürt dünyasına yapılan önemli bir jesttir. Böyle bir şeyde bulunuyor mu bu hükümet? Hükümetin ne vereceği konusunda? Ödülleri daha net bence. Diyor ki statü istiyoruz diyor. Ana eğitim istiyoruz diyor. Hı hı. E şimdi bunun karşılığında bir söz duyduk mu biz? Öcalan diyor ki sessiz olun işi bana bırakın evet yani, yani... Cengiz Aktar da aynı e, benzer bir paralel bir şey söylüyor bugünkü söyleşisinde e, radikalde e, BDP'yi ve AKP'yi samimiyete davet ediyorum bugün Öcalan'ın ve Başbakan'ın şahsi ajandalarıyla şekillenen bir siyaset alanı var demiş sadece onların e, şimdi... yani şimdi bu, bunun sonunda yani Öcalan sonuçta Öcalanla Erdoğan belli konularda anlaşmış olması. Şu anda Öcalan'ın 11-12 yıl sonra 99 bayağı 14 yıl sonra hala bu çevreler üzerinde Kürt legal ve illegal hareketleri üzerine ki etkisinin bir test edilmesi anlamına gelecek ve aslında bütün bu süreçte Öcalan'ın gücü test ediliyor bence edilebilir edilecektir e, çünkü hem Kandil hem diğer FKK unsurları henüz ortada net bir şey göremiyoruz İmralı görüşmelerinin neticesi e, tabii ki İmralı bizim için önemlidir ama yani e, bize ters bir şey olursa bunu e, peşinen kabul edeceğiz anlamına gelmez diyor şimdi şöyle bir durum var Kürtlerin e, büyük bir bölümünde her ne olursa olsun barış olsun çünkü yorgun düşmüş bitap düşmüş bir kesimden söz ediyoruz. Ve bu Kürt şeyine herkes PKK değil ama PKK'da çocuğu akrabası olan insanlar var. Bunların içerisinde dindarlarlar farklıları var ama bu bölüm yani liberal Kürtler var, sağcı Kürtler var, solcu Kürtler de Bu barış istiyor. Şimdi bu barış isteyen kesim bıçak kemiğe dayanmış ve Öcalan'ın bu şeyini destekliyor. Ama yani ortada sen e, silahlı adamlar çekildi bunu istiyorsun. Bunun karşılığında e, e, hiçbir şey almazsa o zaman durum vahim. Bir takım provokasyonlara açık bir ortam zaten bu. Her an her şey olabilir. Kuzuların sessizliğine bürünür ve inanılmaz şeyler çıkabilir. Ve o zaman bu geniş kürt topluluğu, barış isteyen kürt topluluğu kimin yanında yer alacak? Öcalanlı devletin yanında mı yoksa silahlı tarafın yanında mı yer alacak? Bütün mesele burada. Irlanda'da, İspanya'da barıştırırken prov olan provokasyonlarda e, geniş kesimler, baslılar e, çözüm sürecinin yanında yer aldılar. Ama ortada kopar alınmış haklar vardı, tanınmış haklar vardı. Ortada tanınmış koparılmış haklar falan yok. Sanabilde eğitimini adam anlamış, statüsünü almamış. Hadi çekilin, bekleyin buna ve bu arada da bir takım provokasyonlarda kimse garanti edemeyeceği hangi tarafların nelerin yapabileceğini tahmin edemeyeceğimiz bir takım provokasyonun garantisi de açıkçası şey açısından bu süreci yöneten Öcalan'ın önemli bir testtir. Yani bütün odağın bütün mesele Öcalan'ın yaklaşımına bırakıldığı takdirde sorunlar çıkabilir. Bunlara işaret etmekte fayda var. Gerçekten sonuçta Öcalana bu darüş isteyenlerin dışında Erdoğan'a işte Erdoğan bir güvensizlik şeyi neden getiriyor ve başkanlık sistemini eklemlendiriyor. Öcalan diyor ki adam Gözetim de İmralı da yani ben onun her dediğine bir saatten sonra evet diyemeyebilirim. Dolayısıyla muhataplardan biri benim ve benimle görüşüyor. Ortada bir VDP var. Yani gel git e, ulak vaziyetinde ya da o da kendisinin e, iradesinin e, ortaya konmasını bir saatten sonra isteyecektir. Bu ulak görevinin dışında başka bir fonksiyon çünkü legal hareket olarak da yükü çekmiş. Yani dolayısıyla müthiş bir şekilde de başa dönerse bu çözüm süreci iki tarafın birbirine anlaşmış süreci olduğu kadar tarafların kendi içlerinde e, anlaşma ve çatışma ve yeniden... E, dağılma ve yeniden toparlanma ilişkilerin belirlenme e, süreci. Evet, Ali bu Bey, nedenle be, de, e, sadece Hakan Fidan'la bilmem ne oturacak plan yani onun ötesine giden bir süreç. Ee, bir de ortada evet. CHP var galiba. Yani bu tahmin edilemeyecek bir durumda bu hafta sonu yaşandı. CHP e, toplantıdan çıkan, e, meclis, meclis toplantısından çıkan e, katılım kararı ya daha doğrusu beklenen katılım kararı bir olarak gazetelerde muhtar olarak nitelendirilen bir şekilde gerçekleşmiş. Bir de ortada CHP gibi bir beklenmedik sonuç ortaya çıktı. Ve 89 raporundan bahsediyorlar. Yani 24 çeyrek asırlık bir raporu uyun diye de muhtıra ise bu eğer tarafın deyimiyle. Bu da eklenmiş. Ne diyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumuna? O, vallahi işte... E Dedimde işaret ettiğimiz gibi o 24 e, yıl önceki raporu Cumhuriyet Halk Partisi e, sitesine koymuş, oradan görebiliriz e, ve 24 önceki yıl önceki rapor aslında Sosyal Demokrat Halkçı Parti raporu. Evet, SODE. Altını siz elinizde mi? Sosyal, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Doğu ve Güney'de raporuna bakışı ve çözüm önerileri raporu. Yani bu raporu da Gürmet Halk Partisi'nin e, içinde kaç kişi onu da bilmiyorum ama Denizbank Baykal Başkanlığı'nda hazırlandırmadığı dikkat çekeyim. Bu rapor, bu komisyon 24 yılın çeyrek asırı önce. O e, gün doğanlar 24 yaşında. Ondan sonra e, bunun demokratikleşmeyle ilgili bölümünü Halk Partisi sitesine koymuş. Evet bir türlü yenileyememiş dönemin ekonomik ve sosyal göstergelerinin güncellenme ihtiyacı olduğu için raporun bu kısmı olmaz mısın aşağıya sunuyoruz diyor yani raporun göstergelerinin güncellenmeye ihtiyacı var bu raporun e, ana gövdesinin de güncellenmeye ihtiyacı var dolayısıyla yani buna da bir işaret edelim ama şunu da söylemek mümkün bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, yer alan e, kimi vekiller işte yöneticiler bu raporun özellikle e, demokratikleşme ile de ilgili kısmında yer alan bazı hususların gerisindeler. Onu da söylemek lazım. E, gerçekten e, yani burada sözü söz edilen demokratikleşme ile de ilişkin e, hususların pek çoğunda Cumhuriyet Halk Partisi e, onun gerisinde onun için de hem referans veriyorlar ama o referansı da yerine getirecek yani ana dil ve özgürlüklerine ilişkin düzenlemeler bölümü e, ne pek çok şu anki e, bu parti içinde yer alan insan e, onun görüşleri sahip değil. Yani hem bunun güncellenmesi gerekiyor aslında tabii ki yani Halk Partisi'nin hisset edilmesi gerekiyor da e, bu şeylerle kopuklukları olmuyor. Yani sonuçta yani bir barış süreci içerisine girilmesi Türkler arasında yeniden ilişkilerin düzenlenmesini geçiyor. Bir MHP var ki işte ezeceğiz, gezeceğiz, savaş naraları açıyor. Bunlar ona e, o kadar e, dil bakımdan daha yumuşak olsa da benzer bir yaklaşım sürüyorlar. Bir taraftan da e, AK Parti e, yani parlamentolu temsilinden kesimler açısından söz ettiğimizde bunların Başkanlık meselesi eklemlendirilmesini isteyenler istemeyenler var. Dolayısıyla tümüyle bu, bunun bu sürecin e, Türklerin ve Türk Türkiye devleti, hükümeti ve e, ERK üzerinde yeniden ilişkilerin düzenlenmesini gerekli haller var. Öbür tarafta çok uzunca bir süredir e, legal, illegal... E, e, Muhafazakar, e, seküler Kürtler arasında yeniden ilişkilerin düzenlenmesine ihtiyaç duyulan bir duruma işaret ediyor. Aynı zamanda bölgedeki yani bir yandan mesela Suriye e, muhalefetiyle e, yeniden ilişkiye geçti e, Suriye Kürtleri ve bir noktada orada uzak duruyorlardı e, hem Esad hem e, şey, e, muhalefet. Bir yakınlaşmıyorlardı ama şu anda muhalefet içinde herhalde. Dolayısıyla bölgede şimdi bakın bir Suriye'de bir iktidara e, olası bundan sonraki bir iktidara ortak olan bir Kürtler var. Öbür tarafta kurulmuş bir Kürt devleti var. İran'ı pek şey yapmıyor ama bu tarafta da böyle bir durum var. En büyük nüfusu da sahip. Dolayısıyla o kadar şey bir konu ki e, sadece Öcalan'a... Ve sadece Erdoğan'a terk edilemeyecek kadar bırakılmayacak kadar bir şey bir mesele ve benim gördüğüm yani özellikle PKK yöneticileri böyle şey değil imralıdan gelecek her şeye tamam diyecek bir pozisyonda değiller ortada net bir görüş yok diyor. Aha öncelan buna ikna olursa bakarız diyor. Yani dolayısıyla bir sorunun çözümü o doğal önderi konumundaki kişiye tamamen terk edilmesi de tehlikeli. Evet, ya barış olabilir. ya başkanlık falan gibi bir ikilem olamaz. Yani demokrasi olmadan Olmaz. Atacemale işte yasak koydursunuz ve işteyimiz Zaverovskiniz işte, işte Udere şeyse ondan bir görüşlerinden dolayı tutuklu insan varsa bunların üzerine barış inşa için bunları yapmanız gerekiyor ortada hak da vermeniz gerekiyor şimdi yani demez mi bir genç dağdaki Kürt, yani Öcalan'ın özgürlüğü nedeniyle benim bu kadar insan boşuna mı öldü yani bir yıl şey doğrusu bir şeyinlerin olunması gerekiyor yani e, Kürtler arasında yaygın bir şey söylem var yani Öcalan'a villa verilecek diye bu kadar kişi mi öldü diyor e, bir de bir kere herkes hesabında, hesabını da mesela son şey Silvan e, Habur'dan sonra da bin kişinin öldüğünü evet onu de, e, yani bin kişinin öldüğünü gözümüzün önünde buna sessiz sedasız kalan Türkiye antielektörlerinde tutun yani e, çok fazla bu konu işte bir parti daha filan. E, dolayısıyla medyazır manzaraları yaşamak istemiyorsak e, bunların hepsini etraflıca konuşmak durumundayız. E, ve de bu sadece e, Erdoğan'ın barış istiyorum sessizliğiyle yani bugün 18 Mart. Şimdi yine birinin e, milliyetçi söylem içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Yani bunu bunu e, daha da konuşacağız. konuşacağız. Ama başka konuları ihmal ediyoruz. Ben ona izliyorum. Evet, ama de, bu da Türkiye'nin temel sorunu yani. Başka bu olmadan evet. ilerlemek mümkün değil. Yani cari açık sorununu konuşabiliriz ama bu hepsinden daha da önce geliyor. Evet ben aynen Pek evet. Peki çok teşekkür ederiz. İyi, yeni 20 hayırlı olsun. Çok Tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Şık day. ...Mamazanlı Papaz grubundan dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız. Programımız açık gazete, radyomuzda açık radyo. Yeni stüdyolardan yaptığımız ilk yayın gününde, canlı yayın gününde... ...John Phillips'in, bu da Mamazanlı Papaz grubunun kurucularından... ...John Phillips'in, aynı zamanda şarkı yazarı, Amerikalı müzisyen, gitarist ve şarkıcı... E, Ölüm yıl dönümündeyiz. 2001'de bugün hayata veda etmişti. 66 yaşında. Onun için çaldığımız bir parçayla devam ettik programı. Ve şimdi bir de daha önce programın başında bugün söylediğimiz gibi önemli yıl dönümleri var. Belki ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Irak'ta bir on yıl geçti, Irak yerle bir oldu aslında. Evet, on yılın ardından 2003'ten bu yana en az 112 bin sivilin sadece sivil rakamı bu, 112 bin sivilin öldüğü bildiriliyor. Aslında belki de daha fazla. Yani 134 bin en az diye de Irak body count diye bir site var. Çok eleştiriliyordu az gösteriyor diye sadece medyadaki e, çıkmış olan ölü e, ailelerden kayıp sayılarını veriyordu gazetelerden televizyonlarda çıkan tespit edilen onun çok ötesinde e, gelişkin metotlarda olabileceği yoluyla eleştiriliyordu Irak yani body ama onu bile alırsak 134 bin Iraklı sivil 10 yıl içinde toplam Bu, 31 bin 500 saldırıda. Evet akıl almaz bir rakamlar dizisi aslında potansiyel olarak da yüz binlercesinin daha e, ölümüne katkıda bulunduğu on yıllık bu savaş. Evet e, 10. yılında yine aynı şekilde saldırılar vardı Irak'ta. Öğren Basra e, şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi ölmüş 22 kişi de yaralanmış. Evet, tam da onu gösteriyor. Brown Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden Brown'da şunu söylüyorlar yani 19 Mart'ta yarın aslında yıl dönümü ama önceden yayınlanmış bir rapor 10. yıl dönümü yarın 500 yani Irak savaşının 2 trilyondan daha fazla emal olduğunu 2 dolardan bahsediyoruz 2 trilyon dolarla neler yapılabilirdi ve bunu, bunun 500 milyarı da 500, yarım milyar doları şey yarım trilyon doları tamamen şeylere çarpışanlara işte gazi diyorlar onlar veteranlara yarar olarak yani çeşitli emeklilik ikramiyesi şu bu savaş olarak verilmiş fakat raporun biraz daha derinlerine girildiği zaman şeyi de görüyorsunuz yani Irak Görüyoruz, hep birlikte Irak aslında e, militan şiddetin çok artmasına yol açmış bu müdahale. Kadın hakları yok olup gitmiş ve sağlık sistemi ki Orta Doğu'daki en iyi sağlık ve eğitim sistemlerinden birine sahipti. Irak diktatörlüğüne rağmen şeyde Saddam diktatörlüğüne rağmen onu da yerle bir etmiş durumda. Irak'ın yeniden yapılandırılması için imarı için sözüm ona ayrılmış olan 200 milyar dolarlık bir şey yok olup gitmiş. Cebellezi edilmiş. Kimin cebinde kaldığı filan bilinmiyor. Bununla alakalı bir haber vardı Financial Times'da. 13 Mart 2013 tarihli bir haber bu. Şu şekilde geçiyordu haber manşetten. Amerika Birleşik Devletleri Savaşı İran barışı, Türkiye ise ihaleleri kazanmıştı. Yani detaylar da şu şekildeydi haberin içerisinde. Türkiye'deki muhabirleri tarafından derlenen veriler şu şekilde aktarılıyor diye geçiyor. Ee, Türkiye'nin Irak'a ihtiyacı, 2000, ihracatı 2003'ten bu yana her yıl ortalama %25 artış gösteriyormuş. 2012'de Türkiye'nin Irak'a e, Irak e, ihracatı 10.8 milyar doları bulmuş. Irak'ın petrol gelileri arttıkça Türk mallarının talebi her yıl yaklaşık 2 milyar dolar artması bekleniyormuş ve çalık grubundan örnek verilmiş mesela Musul ve Kerbela'da gaz türbini e, tesisi ihalelerini alarak 800 milyon dolar kazanmış işte doğal gaz ve petrol evet. zenginliğinin paylaşımıyla ilgili bir şey tabi çok çarpıcı yani şeyi de düzelmiş durumda tabi yani Türkiye'nin Gene yakın, yani çok yoksul bir kesimken, bu bu ticaret ve petrol doğal kaynaklarla e, 6.500 e, dolara yaklaşık adam başı ulaşmış. İşte her birine kadar mamur ve müreffeh olduğu Irak Kürdistan'ın başkenti sayılan ve dünkü işte de, eski terimlerle. E, aşiret toplumu diye aşağılanan biraz da böyle medyada filan çok aşağılanan aslında Barzani yönetimindeki şeyin bu yönetimin yani Barzani'nin başında bulunduğu yönetiminde aslında 6500 dolar gibi yüksek bir nispeten yüksek bir gayri safi ulaşmayı, gelire ulaşmayı başardığı da görülüyor ve Türk de bütün eski söylemleri bir yana bırakıp tamamen bu ticari ilişkiler fayda sağlamaya yöneldiği görülüyor. Evet isterseniz biraz da şeyden bahsedelim. <gülüyor> Madem Irak demiş Irak demişken e, burada savaşan askerlerin durumu ne? Savaşmış olan askerlerin durumu ne? bununla alakalı bir haber var. E, Irak ve Afganistan'da savaşmış e, 14 bin İngiliz askeriyle görüşme yoluyla gerçekleştirilen bir araştırma var. E, tıp dergisi Lancet'tan ve tamam. araştırmaya göre bu savaşlarda görev yapmış 30 yaş altı askerlerde genç askerlerde travma sonrası stres bozukluğu e, denilen hastalık ortaya çıkıyormuş. Durum ortaya çıkıyormuş ve yoğun olarak yaşanıyormuş bu. E, bu askerler arasında alkol kullanımı da artıyormuş. Araştırma. İtiharlar e, tabi akıl almaz bir derece evet, ulaşıyor. Evet. Yani. E, araştırma bu askerlerin İngiltere'deki hayatlarında şiddet e, şiddetin daha çok yaygın hale geldiğinde ortaya koyuyormuş ve İngiltere'de genç erkekler arasında şiddet suçu işleme oranı 6.7 iken bu savaşlarda görev yapmış ve dönmüş olan 2728 asker arasında bu oran %20'nin üzerindeymiş. Evet şimdi tabi sen lens müthiş yüksek evet oran evet. yani her 5 yani, kişiden birinde 6.7 iken diğer tarafta yani bu savaşlarda görev almış Askerlerde yüzde yirminin üzerindeymiş. Üstelik de bu resmi açıklanan... ...ya yani rapor edilmeyen de... ...pek çok şey olduğu şüphesiz yani... ...sumen altı edilen ya da rapor edilmeyen... ...ve dikkate alınmayan... ...haberi verilmeyen haberlerde. ...şimdi burada... ...Lancet dedin ...bu dünyanın en saygın tıp dergilerinden... bir tıp alanında yayınlar yapan... Orada da 2006 tarihinde daha bu savaşın çok daha başlarındayken diyelim yani 3-40 ay geçtikten sonra savaşın olmasından Lancet'te yayınlanan bir şey raporu vardı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin araştırmacıların nüfus bilim istatistik bölümünün yaptığı araştırmaların sonucu ilk 40 ay içinde savaşın 655 bin kişinin şiddet ve altyapının mahvolmasından dolayı da dolaylı olarak hayatını kaybeden işte hastalıklardan filan 655 bin kişiden bahsediyordu çok daha yüksek bir rakam yani şeyin verdiği body count'ın verdiğinden ama hangisini alırsak en düşüğünü de alırsak alalım işte bu intihar rakamları insanlar arasında ve bir de mesela Olağanüstü bir şeyden de bahsetmemiz kesinlikle gerekiyor. 4,5 milyona yakın insanın da... E, ...ülkenin dışında ve içinde de yer değiştirmek zorunda. Evini kaybetti ve Irak'ın aslında çocuklarının tam bir... Ya, ...ya o rakamlar şimdi elimin altında yok ama... E, ...dehşet vericiydi insanın... ...içinin kaldıramayacağı kadar ürkünç rakamlarda annesiz babasız öksüz ve yetim çocukların ve gözlerinin önünde anneleri ya da babaları öldürülmüş öl ölmüş çocukların sayısının yüksekliği de eklenirse ya yani Irak toplumunun bu özgürlük için girişildiği söylenen savaşta George W Bush'la Dick Cheney'in özel savaşında diyelim neler yaratıldığının. Ne büyük bir facianın, trajedinin ortaya çıktığının açıkça görüldüğü bir şey söyleyebiliriz. Zaten biraz önce de söylediğimiz gibi artık Amerikan askerleri falan çekildi. Ona rağmen de tek bir seferde Kordoni birbiriyle bağlantılı eş güdümlü saldırılarda 25 kişinin öldüğü gibi rakamlarda daha henüz yeni geliyor başkent Bağdat'ta falan. Evet Amerikan askerleri çekildi. ...ama daha doğrusu... E, ...Amerikan ve diğer ülkelerin askerleri çekildi... ...fakat gölgeleri hala... ...ülkenin üzerinde duruyor'a benziyor... ...örneğin İspanya ordusunun... ...İspanya'da gündemi sarsan bir haberden bahsediliyor... ...El País gazetesi... E, ...10 yıl öncesine ait... ...ve e, Irak'ın Divaniye ...askeri üstünde çekildiği belirtilen... ...bazı görüntüleri yayınlamış... ...ve söz konusu görüntülerde... ...bir grup İspanyol askeri... ...yerde sürünen Irak, Iraklı bir e, mahkuma... ...sert tekmeler atarken bir askerinde... ...bunu zaten halletmişler diye konuşması da... ...görülüyormuş... ...ve Savunma Bakanlığı da soruşturma başlatmış... ...yani 10 yıl öncesinden bahsediliyor... ...bu görüntünün de yeni yeni ortaya çıkıyor... ...yani onun için işte bu ikili... kanalıyla Bradley Manning'in... ...er Bradley Manning'in... ...ulaştırdığı dehşet verici... ...şeylerin ne kadar doğru olduğu ve... ...bunca zaman sonra... ...yani... ...yemek, akşam yemeğinden sonra kahvaltı gibi bir şey oluyor bu haberler yani. Evet. Herkesin bildiği şeyler. Çok ağır bir durumdan bahsediyoruz tabii ki. Evet, birkaç diğer habere de vaktimiz kalıyor mu? Sonlarına geliyoruz artık programa. Evet, şu an saat 9.53... Ve biraz herhalde da, vaktiniz var. 7-8 dakikanın içinde de şeyi yapalım. Birkaç şey söyleyelim. Bir tanesi Avrupa'nın şimdi bu içinde uzun süreden beri ekonomik krizi atlatamayan Avrupa'nın son bu krizden etkilenen ve kurtarılması düşünen ülkesi de Kıbrıs Rum kesimiydi. Eski dönem başkanı Kıbrıs evet. Rum kesimi ve bir panik olduğundan bahsediliyor ülkede nasıl bir panik uzun süreden bu yana ekonomik krizi atlatamadığı söylenen Kıbrıs Rum yönetimine verilecek kurtarma paketi karşılığında mevduat sahiplerinin yüzde on kesinti yapılacağını duyan Rumlar bankalara koşmuşlar ve hesaplarındaki parayı çekmek için sıraya girmişler bankaların önünde. Ama başaramamışlar. Evet. Neden? Neden? Nedeni? Yasak çünkü yani bankalardan para çekmeyi dondurdu rejim. Evet, Euro bölgesindeki maliye bakanları cuma akşamı yaptıkları toplantıda söylemişlerdi bunu ve Rum kesiminin istediği 17 milyar euroluk yardımın 7 milyar euroluk bölümüne Kıbrıs bankalarındaki parası olanlardan alınması kararlaştırılmıştır. Yani e, Almanya Başkanı Merkel'in ismi geçiyor haberin içerisinde. Kararın e, adil olduğunu savunmuş Merkel ve e, Kıbrıs Rum kesimindeki bankalarda parası olanların ülkenin kurtarılmasına yardım etmesi gerektiğini düşündüğünü evet, söylemiş. Yani şeyde Pelin Cengiz de yazıyor e, dünkü e, tarafta vardı. Avrupa'nın çamaşırhanesi başlığı da yazdığı yazıda e, Cengiz diyordu ki Avrupalı bakanlar on saatten fazla süren bir toplantı sonucunda... IMF'nin de Uluslararası Para Fonu'nun da katkısıyla... ...on milyar avroluk bir kredi paketi hazırladı. Kalan yedi buçuk milyarı da senin biraz önce söylediğin gibi... ...Güney Kıbrıs bankalarında mevduatı olanlardan tahsil edilmesine karar verilmişti. Yani bu şu demek anlamına geliyor diyor. Benim Cengiz borç krizinin bedelini Güney Kıbrıs bankalarına tasarruflarını teslim eden mevduat sahipleri ödeyecek yani durum bankalarında olsa... mevduatı olan herkese vergi kesilecek şöyle diyor Merkel ee, hesabınızda 100 bin eurodan fazla paras, paranız varsa bunun %10'u e, vergi olarak alınacak böylece sadece diğer ülkelerin vergi mükellefleri değil krizin sorumlusu olan kişilerde katkıda bulunmuş olacak diyor yani %10 bankada... değil %9.9 özür dilerim <gülüyor> yani bankada 100.000 bin evinizi sattınız arabanızı sattınız ve bankayı yatırdınız Tüm birikimmeniz bu, 100 bin eurodan fazla bir tutar tutuyordu bu ve e, bu ekonomik krizin bedeni ödemek için bunun %10'u vergi olarak alınacakmış ee, Şeyde ise 100 bin avrun altında ise 6,75. O da şey. var. Ee, CNN Türkün haberinde bu bilgi yok. Evet, benin cengiz onu da yazıyor ve diyor ki sonuç olarak tabi mevduat sahipleri bankaya koşup yağma gibi bir anda çekmesinin önüne geçmek için. Yarına kadar, yani salıya kadar kapatıldı ama cumartesi günü karar öğrenince tüm ATM'ler de devre dışı bırakılmış, nakit çekimi de yapılamamış. İnternet Çok... bankacılığı da dahil, o da evet. onlar da bırakılmış ee, Ve yani bu Avrupa'nın bu konuda gösterdiği sabır da oscarlık bir performanstır diyor. Neden peki bunu böyle yaptı? Bunun için biraz geriye gidip bir analiz getiriyor. Daha doğrusu bir ...bilgi veriyor... ...geçen Kasım'da Der Spiegel dergisi... ...Alman İstihbarat Teşkilatı'nın... ...Almanya İstihbarat Teşkilatı'nın... ...Güney Kıbrıs'ı... ...Rus kara para... ...cenneti... ...olduğu konusunda suçlayan bir rapor yazdığına değiniyormuş... ...yani Alman devletini de uyarıyor... ...eğer mali yardım yapacaksanız... ...söz konusu yardımdan önce... ...kara para hesabı olanların bankalarda... ...faydalanacağına dikkat çekiyor tabii... ...ve... Bu ilk kez oluyor diyor Cengiz. Ee, aynı zamanda bir... Avrupa Birliği üyesi ülkenin... Bir diğeri hakkında hazırladığı ilk... Kara para konulu... istihbarat raporu olarak da tarihe geçmiş olabilir. Diyor. Yani topu topu... 17,5 milyar avroluk bir... Milli gelir var. Gayri safi yurt içi hastası. Ama ülkenin bankalarındaki... Rus kara parası... 26 milyar dolar. Yani... 20 milyar avrodan fazla yani Avrupa Güney Kıbrıs için Avrupa'nın en büyük çamaşırhanesi kara para aklama cenneti deniyormuş şöyle bir durum ortaya çıkıyor yani yani Rusya'daki bu Rusya'dan gelen bu kara para için Kıbrıs'lı urumların bankadaki mevduat hesaplarında kalan mevduat. paralarda hmm. gitmiş oluyor mevduat hesaplarında evet bir hepsi yıkanmış oluyor o zaman evet tabi ayıramıyorsun çünkü 2006'da da Forbes dergisi işte bu para pul meseleleriyle uğraşan dergilerden biri Güney Kıbrıs'la ilgili bir makaleyi Fantasy Island diye yani fantazi adası diye Rus mafyasının kontrolünde kumarhaneler eski Sovyet ülkelerinden zorla getirilip puğuş yaptırılan kadınlar rüşvet, yolsuzluk, silah kaçakçılığı ne ararsan varmış bir de Ruslara Güney Kıbrıs vatandaşlığı da vermişler kolayca böylece kara para aklama kolaylaşmış 80 oligark diyorlar ya o yeni zenginlere genç burgunculara 80 Rus oligark Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı da kazanmış yani 80 Rus milyarder banker ya da kara para aklayıcısının ne derseniz din diyor adını işte böyle bir 20 milyar avrodan fazla parası varmış ülkenin toplam gayri safi yurt içi hastasından fazla bu bankalarda tamam. olan paraları evet kara, para, kara paranın sadece epey üstünde yani yani sonuç olarak şöyle de bitiriyordu yazısını Cengiz bankacılık sistemini kaç gün kapatırsanız kapatın mevduat kaçışı olacaktır bu kurtarma planının etkileri izlenmeli, diğer sorumlu ülkelerde de sirayet edip etmeyeceği asıl mesele diyor. Temizlik yapalım derken beklenmedik yerlere fatura kesilmesi, kriz içinde yeni krizler doğurmaktan öte bir anlam ifade etmeyecek demiş analizinde. Evet ama Rus zenginlerde de Euro EuroNips internet sitesinden de bu bildiriliyor. Evet, bu önemli bir haberdi doğrusu bir de şeyle ilgili bir çevreyle ilgili birkaç haberimiz daha vardı onlara da değinelim süreyi bitiriyoruz galiba ama Taksim ile ilgili bir yeni oluşumdan da bahsetmeden biz gerçi Taksim'i yeni terk ettik Taksim civarına stüdyo olarak ve biraz o dehşet verici şeyden biraz daha ee, kurtulduk ortamdan ama Gezi Parkı'nın korunmasını amaçlayan birçok sanatçı ve aktivistin bir araya gelip Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ni kurması olayı var. Topçu Kışlası yapılmasını düşünüyorlardı malum. Onun Gezi Parkı'nı kurtarmak için yeşil alanı kurulan derneğin tanıtımı da yapılmış. Birçok sanatçı ve aktivistin katıldığı Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği doğal kalsın diyorlar Gezi Parkı herkesin menfaati. Bu doğrultuda ağacı, çiçeği, böceğiyle doğanın tüm canlılarının kullandığı ortak yaşam alanlarını karar vericilerin yani siyasetçilerin vandalca saldırılarından korumak yok edici projelere kurban etmeden çevreyi güzelleştirmek için bu derneği kurduklarını belirtmişler. Önemli aralarında Pelin Batu, Lale Mansur, Demet Evgar gibi ünlü bazı işte oyuncuların, yazarların bulunduğu bir kuru derneğin Üyelerin bulunduğu derneğin kuruluşu da ilan edilmiş şenlikli bir şekilde. 13 Nisan günü de bundan bir ay sonra yaklaşık 3 hafta sonra da Taksim'de hem sanatçıların hem de yurttaşların katılımıyla bir eylem gerçekleştirip konserler organize edeceklerini söylüyorlar. Yani Pelin Batu da derneğin destekçilerinden... ...bir açıklama yapmış... ...İstanbul'daki alışveriş merkezi oranı... ...dünyada birinci sırada demiş... ...nefes alabileceğimiz... ...gezebileceğimiz alanları yok ettirmeyeceğiz... ...demiş... ...böyle bir durum... ...bir yandan da tarihe karşı suç işlendiği... ...belirtiliyor... ...işte Teodosius... ...anıtının da zafer anıtının... ...bizzat belediye tarafından... ...taşlarının kırılıp etrafa dağıtılarak... ...yok edildiği bir... ...şehirden bahsediyoruz... Evet, ...sadece İstanbul değil aynı durum... ...Selanik'te de ortaya çıkmış... ...Selanik'te de e, bir... E, ...alışveriş merkezi için yine aynı şekilde... ...yapılan e, evet. çalışmalar sonucunda... ...Bizans kalıntılarına rastlanmış... ...aynı soru işaretleri şu anda... ...Yunanistan e, semalarında da dolaşıyor galiba... ...ama şeydeki çok daha eski yani... ...İstanbul'daki... Evet. ...Bizans'da yani binlerce yıllık bir şey... <gülüyor> üzerine beton dökülmüş ve kapatılmış. Bir kısmının bir kısmı taşları bir kere sistemli bir şekilde kırıp dağıtmışlar ortada görünmesin diye. Bu işi sistemli An yaptıklarını da zannetmiyorum ama yani. Yok yok öyle diye bunu imha etmiş. İşte, altından çıkan şeyde altından çıkan hikayede bir eski bir tuğlalı yeri de üzerine beton döküp tamamen halletmişler. ...yüzyıl yıl sonrasına bırakmışlar. 100 yıl sonra kıymeti bilinir. O beton içerisinde oğlu olsun diyelim. Ve bugün elimizde başka önemli birkaç haber olmasına rağmen burada kesebiliriz. ...günle ilgili çok şey var. Kadın cinayetleriyle alakalı bazı haberler vardı. Ya yani İstanbul Güngören'de yaşanmış olan bir olay var. Anne ve Kızı sokak kurtasında bir erkek tarafından öldürmüş, saldırgan da olay yerinde intihar etmiş. Ankara'nın Keçiören ilçesindeyse bir kişi tartıştı eşini ve babasını bıçaklayarak öldürmüş. Artık normalleşmeye başlayan, trajik bir şekilde ve korkutucu bir şekilde normalleşmeye başlayan kadın cinayetlerinden haberlerini vermeye de devam ediyoruz. Evet, tamam. Burada herhalde sona erdirebiliriz programımızı ve şimdi. Gene e, John Phillips'in ölümü, ölümü Dolayısıyla The Mamas and the Papas grubundan Dancing in the Street adlı Parçayı çalacağız Sokaklarda dans etmenin Kimseye bir zararı yok Bizimde avlumuz var Belki daha havalarda düzelince Oralarda da dans etmeye devam edeceğiz Buradan çıkıp yeni stüdyolarımızdan Günaydın diyelim Hepinize Günaydın Günaydın Thank <music> you. Gazetenin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.